Lana rak an kat lana rak from zero ferro hero bro şak gada nak before trap vakit geçer de hep sal lana rak geri ye dön bak deme lan baka mam let's go rakama değil lan adama fiit ver girince yanıyor fiitler beni de biince seviyor kiitten dallama buradan bisiktir kiitten bas Alaklardan nüksedi binler, binler bitmedi birden. Yok yok. Trenime bin, niğk korkma demirden. Biladerim için, biladerim. Zencilerim için, zencilerim için. Kardeşler için, kardeş kardeş. Abiler için, abiler için. Abiler için. Değil şöhret para için, hip hop kardeşlerim için. Bu rap biladerim için, trep zencilerin işi. Kardeş abi bilader ve zenci. Tabi semtim rich, rich. Pes edersen piçim hani piç piç piç Hem sert hem funny, sen dert Ben money beş vermem hadi siktir git, git. Diri kaliteymiş yemişim ulan al, al. Aşık fero değil fero galan Anlama dilimi falan Boynum yılan lan diye devam Lamojini gucumay men keyşan Kim o doğran alıyo ben neymar Gol. Yarım gibi çıkıyorum sen ha Treba. Heni heni henisi kafam leyla Kıyak. Bile dere demem hiç gelmiyim ya Yo. Çarpanın haline bendeyim vah Eyvah ey maşallah Keyneş'e şeberdin anam bana vallahi okuldaki hocalarım bile illallah Allah şimdi gurur duyuyorlar alayına yallah ikinci bir ferozor hadi inşallah maali temsil edeceğim evvelallah seviyorum bu müziği yukarıda Allah orman kanunları bilader eyvallah biladerim için biladerim zencilerim için zencilerim için kardeşler için kardeş kardeş abiler için. abiler için abiler için değil şöhret para için hip hop kardeşlerim için bu rap biladerim için trap zenci işi kardeş abi bile zenciler için rakip olarak bul dengine bir sen de biliyorsun bizi kas soru biçim liga ben de trap müzik hastalıklı kişi hastalıklı kişi hastalıklı kişi hevesiği değil bu bir hastalık kişi anam babam için ve de hatunum için yapıyorum bu işi bir için semtimiz için kentimiz için dinleyen için ve sevenlerim için ormanım için ortamım için yapıyorum bu işi bir için yapıyorum bu işi bir için yapıyorum bu işi bir için yapıyorum bu işi bir için